Yine de ben size... ...tembel çocuklardan birinin masalını anlatayım. Ne dersiniz? Bundan yıllarca önce... ...buralardan günlerce uzak bir memlekette... ...çok tembel bir çocuk varmış. Annesi ne zaman ondan bir iş istese... Bir bahane bulup yapmazmış. Annesi oğlum çeşmeden su getir dese. acı çeşmeye gidemem dermiş. Annesi koyunları otlatmaya götür dese. Koyunlar benden korkup kaçıyor dermiş. Ama nasılsa bir gün annesi. Oğlum bari eşiği otlatmaya götür. Deyince kabul etmiş. Etmiş ama amacı eşiği otlatmak değil. Sırtına binip dolaşmakmış. Evet efendim. Derken bizim çocuk ağra gitmiş yularından tutup eşeği dışarı çıkartmış Ve üstüne binmek istemiş Ama eşek hem karnı aç Hem de inatçı olduğu için Çocuğu sırtına bindirmiyormuş Amanın efendim çifteler atıyor Çocuğu yanına bile yaklaştırmıyormuş Çocuk önce Biniciğim diye inat etmiş eşeği hırçın davranmış Ama sonra çocuklar bakmış ki eşek ondan daha inatçı Bu kez de yalvarıp yakarmaya başlamış Beni sırtına bindirirsen boncuklu eğer alırım sana demiş. Eşek hiç umursamamış. Seni kendi götürür kralın sarayını gösterir demiş. Eşek yine umursamamış. Sonunda çocuk. Peki demiş beni sırtına bindirirsen sana okuma yazma öğretirim. Demiş o zaman eşek hemen sakinleşmiş çocuklar. Biliyor musunuz eşek dile gelmiş. Evet ve çocuğa. Okumayı öğrendikten sonra bütün kitaplarını da bana verirsen sırtıma bilebilirsin demiş. Ah çocuk çok sevinmiş. Hemen kabul etmiş tabi. Eşek önce çocuğu sırtında bir güzel dolaştırmış. Sonra da hadi bakalım sözünü tut bana okuma öğret demiş. Ne yapsın çocuk söz verdi ya. Hemen ertesi gün eşeğin sırtında dolaşabilmek için de sözünü tutmuş tabi. Evden kitaplarını getirerek eşi Okuma yazma öğretmeye başlamış İnanır mısınız çocuklar Eşek okumayı çok çabuk sökmüş Üstelik de o kadar çalışkanmış ki Geceleri de ağırda Çocuğun getirdiği bütün kitapları okumaya başlamış Okumuş okumuş okumuş okumuş Ve kitaplar bitince de Ahır'dan kaçmış. Evet kaçmış ya. Bir daha da eşiği yüzünü kimse görememiş. Aradan yıllar geçmiş. Bizim tembel çocuk büyümüş. Büyümüş ama çocuklar hala iş yapmaktan hoşlanmadığı için tembel adam olmuş. Artık çok yaşlanmış olan annesi oğlunun tembelliğine bin bir çare aramış. Zavallı kadıncağız ne yapsın? Ne var ki? Hepsi boşmuş. Sonra bir gün yüksek bir tepein üstünde eski bir değirmende yaşayan bilgi kişinin her derde deva olduğunu duymuş. Kadıncağız kalkmış bilgi kişiye gitmiş. Bilgi kişi herkesin derdini değirmen kapısının ardından dinler çaresini söylermiş. Tembel adamın yaşlı annesi bir kez ona başvurmaya karar vermiş. Zavallı kadıncağız kalkmış. Bastonuna dayana dayana... ...tepeyi tırmanmış. Değirmene ulaşmış. Gitmiş kapıyı vurmuş. İçeriden mi ses. Söyle derdin nedir diye sormuş. Kadıncağız eşeğe otur. ...oğlunun tembelliğini anlatmış. İçerideki bilgi kişi. Tamam tamam anladım. Sen git oğlunu gönder demiş. <Gülüyor> eve gelmiş bilgi kişiye gitmesi için oğluna yalvarmış. tembel adam tembel olmasına tembelmiş ama annesinin gözyaşlarına dayanamayıp tepenin yolunu tutmuş ne de olsa annesini seviyor tembel de olsa evet çocuklarım uzatmayalım bizim tembel adam değirmene vardığında kapıyı vurmuş kendini tanıtmış bilgi kişi o sen misin gel gel içeri gel senin içeri girmeni izin veriyorum demiş Bizim tembel korka korka eski değiminin kocaman kapısını itmiş. İçeri girmiş. Aa, bir de ne görsün çocuklar? Ah ah ne görsün? Yıllar önce kaybettiği eşi karşısında durup durmuyor mu? Ya eşi kulaklarını dikleştirmiş. Evet bilge kişi benim demiş. Benden ders al. ''Ben bir eşiyim ama okumayı öğrendikten sonra bir kenara attığım bütün kitaplarını okudum, öğrendim. Onlar bitince de yeni kitaplar bulabilmek için kaçtım ve ne bulduysa okudum. Okudum, öğrendim, bilge kişi oldum. ''Ya sen? Sen ne oldun?'' demiş. Tembel adam bu sözlerden öylesine utanmış ki çocuklar, öylesine utanmış ki önce ne diyeceğini bilememiş. Sonra da ''Lütfen izin ver yanında kalayım, bütün işlerini göreyim.'' demiş. Bırak sana hizmet edeyim Buna karşılık sen de bütün bildiklerini bana öğret demiş Evet sevgili kuzucuklarım O günden sonra bizim tembel O yörenin en çalışkanı olmuş Ve öğrenmenin yaşı yoktur diyerek Bilge eşek ölünceye kadar Onun yanından ayrılmamış ve o kadar çok şey öğrenmiş ki bilge eşek öldüğünde onun yerine geçmiş bilge kişi olmuş. Ve hayatının sonuna kadar değirmende herkesin derdine devam olmuş. Herkesi mutlu etmiş. Sevdik bir masalımızı? Aferin sizlere. Teşekkür ederim.